Ecziz ve muhterem Müslümanlar, Allahu Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı cümlemizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri kufran ayı Ramazan'a bizi erdirip ibadeti ve vakit geçirmeyi nasip edip sonunda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 ahbabı, kıyamete kadar temizle tabi olan müminler, vesaire enbiya ve mürseli, cümle evliya Allah ve hasreten ümmeti Muhammed, Muhammed'in mürşitleri olan sadat ve meşahit-ül kalbiyemizin. Kendisinden feyz aldığımız hocamız Muhammed Zahid Kutku'nun eserini okuduğumuz Gümüşhane'de Ahl-ı Siyahattin Efendi Hazretleri. Bu kitaptaki hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine az çok emek sarf etmiş bütün ravilerin ve hadis âlimlerinin bu bendeleri Allah Allah diye, diye hedef etmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve onun askerlerinin, mübarek gazilerin, şehitlerin ondan sonra bu bendeleri düşmanlara karşı korumuş olan İslam'ı müdafaa etmiş olan mücahitlerin bu bendelere hayran ve hasenat yapmış olan kimselerin şu caminin bahanesi İskender Paşa'nın. Tekrar tekrar bu camiyi tamir edip bugüne kadar getirmiş olanların işine böyle küçük bir şekilde bile olsa bir katkıda bir yardımda bulunanların, çevresini güzelten genişletenlerin ve uzaktan yakından bu hadis-i dinlemek üzere şu pazar gününde dünyanın çeşitli eğlenceleri, bekleri, safaları varken onları bir tarafa atıp da ben Resulullah Efendimiz'in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 Okuduğumuz hadis-i şeriflerin metnini merak edenler için söylüyorum. ramız Ahadis isimli hadis mecmuasının 486. sayfasının ilk hadisinden inzaha başlayacağız. Metnini merak edenler oradan takip edebilirler. Bu ilk okuduğum hadis-i şerif Ebu Said Hazretlerinden rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, La yed hudur cennete cennete giremez, giremeyecek. Kimler giremeyecek? Menna'nın Bir. İkincisi Ağkun Üçüncüsü müdmini Hamr dördüncüsü e, mü'minü, sihir, beşincisi kata. Beş tane çiftçil sıfat saymış Peygamber Efendimiz. Şu sıfatlara sahip olan kimseden cennete giremeyecekler. Şimdi biliyoruz ki hadisi şirklerden cennete asıl temelli girmeyecek olan kimseler kafirler. Müşrikler. <gülüyor> Allah-u Teala Hazretleri kendisinden şirk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 allah Teala Hazretlerinin şanına layık, üluhiyetine uygun sıfatlarla tanıyacak, noksan sıfatlardan tencih edecek, onun azametini, celalini, büyüklüğünü kavrayıp öyle Yoksa karşısında bir kut dikip, işte bu benim ilahımdır veyahut bu benim ilahımın yanında Ha'ulâin şüfe'aulâin de Allah demişler. Bunlar bizim Rabbimizin yanında şefaatçiler. Böyle Öyle şey yok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 bu çalışma çabalama işte. Allah'a inandım. Tamam inandın ama nasıl inanıyorsun? Ne tarzda inanıyorsun? Her de bakıyorsun, ibadet ediyor. Allah'tan korkarım diyor kendi kendine. Bilmem kimseyi gidiyor, bağışta bulunuyor, papazın önünde diz çekiyor, günah çıkarıyor, diyor bilmem ne? Kıymetli. Neden? Allah'a doğru inanmıyor. Allah'a doğru inanmayı hem kendiniz öğreneceksiniz, hem de sevdiklerini de evlatlarınıza, çocuklarınıza, çocuklarınıza öğreteceksiniz ki onlar da cehenneme gitmesin. Onlar da cehenneme gitmesin. Sen şimdi cennete gittiğini düşün. Çoluk çocuğun cehennemde cehir ceyir çatır çatır yanıyor. Azaplar içinde zebaniler azap ediyorlar, akrepler, katranlar, yılanlar, şeyler. İşte o cehennemin çeşitli azaplarını hadislerde kısmen duymuşsunuzdur. Gönül razı vermez. O bakımdan ilk işimiz doğru imana sahip olmaktır bu kardeşim. İlk işimiz neymiş? Ticaret değil, ziraat değil, memurluk değil, amirlik değil, para kazanmak değil, yaşamak değil. Ölebilir insan. Allah yolunda canlar feda olsun. Çünkü canı da bu veriyor. Mühim olan doğru bir imana sahip olmaktır. Onun için intikadınızı sağlam evet, tutun. Sağlam doğru öğrenin. Belki makbul olan noksalı amel olmasın değil, lakin akibende alel. İnsanın ufak tefek kusurları ibadetlerdeki eksikleri, kusurları bağışlanabilir ama akidesinde bozukluk olmaması lazım. Onun için sağlam akideye sahip olmaya çalışın, araştırın, öğrenin, Allah'ın tam manasını bilin. Tam manasıyla efendim, o hususta doğru bilgiler elde etmeye çalışın. Bu hususta tabi muhterem kardeşlerim bu işin zor olduğunu biliyorum. Sizin için kolay da Avrupa'daki bir insan için zor. Yani bu adam hangi dine inensin? Hangisi Allah'ın doğru dini? Bir sürü din var, bir sürü yalancı çıkmış. Bir sürü sahtesi var. Sen bunların arasından doğrusunu nasıl bulacağım? O şahıs nasıl bulacak? Afrika'dan, etrafında bir sürü dinler var. Amerika'da elimde bir kitap var. Amerika'daki dinler diye. Yüzlerce din ve mezhep sayıyor. Her yüzlerden farklı. Şimdi Amerika'daki bir insan doğru yolu nasıl bulacak? Bu işin ilk noktası nedir? Muhterem kardeşlerim, bu işin ilk noktası Allahu u Teala Hazretlerine ile yalvarlanır. Sıfkı sadakat ile gözyaşı dökerek, aman yarabbim ben seni, senin razı geleceğin şekilde tanıyıp beni yanlış intikatlara sürükleme. ''Ya Rabbi beni batıl yollarda ömür geçirip felak olanlardan eyleme, bana yardım eyle, bana sen yardım edersin. Beni sen kurtarırsın, sen hilayet verirsin, sen doğru yola çekersin.'' diye onu isteyeceğiz. Zaten Fatiha'da yaptığımızda, Fatiha'da yaptığımızda, ''İhtilat olmuş müstakil.'' Ya Rabbi, bildiği sıratı müstakime hilayet eyle kendilerini inanda, ihsanda, ikramda bulunduğun sevdiğim kulların yoluna bilsin. sevmediğin kulların, sapıtmış kulların örneğin yoluna değil diye, şimdi 40 defa, yani 40 vakitte hatırlıyorsa, 40 defa bunu söyler bize namazımız. Şuurla söyleneni budur. Şuurla söylese bir insan, kul elhamdülillah dediği zaman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 Tamam, bu da kulumun isteği diyor. Ben de, madem o bana böyle e, hamdetti şey yaptı, ben de ona istediğini ihsan edelim. E, kuluma dilediğini verdim diyor. Demek ki güzel isterse insan ridayeti alabilirsin. Güzel isterse, canı verirden güzel isterse. Onun için her şeyi şuurla yapmaya çalışalım. İmanımız ülkeci doğru olsun. Bir. Ondan sonra mümin insan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 Bazı kullar da cehenneme girmeden cennete gireriz. Allah bizi cehenneme düşürmeden, kahrına gazabına uğratmadan, kitabına azabına maruz bırakmadan efendim ilk giren bahyarlarla beraber Peygamber Efendimiz'in peşinden cennete dahil etsin. Bunun için de çalışmamız lazım tabi. Bu taraf kardeşlerim insanı cennete kolayca sokan işlerin başında güzel huyu geliyor. <gülüyor> güzel huyu. Saflıktır, <gülüyor> iyilik severlik, açık kalplilik, temiz gönlüdür. Efendim başka insanların sevindirecek, hoşunu daleyecek işler yapabilir. İnsanları cehenneme düşüren şeylerin başında da kötü huylar geliyor. Haşinlik, sertlik, kabalık, dedikoduculuk, efendim asılsızlık, yüzsüzlük filan gibi. Onun için insanların iyi huyları öğrenmesi, kötü huylardan kendisini koruyup kollaması lazım.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 Peygamber Efendimizin hayatını güzelce bir sağlam bilmek istiyorum. <gülüyor> Siyer ilmini öğren. Peygamber Efendimizin hadislerimi iyi belirlemek istiyorum. Ne yapayım? Hadis ilmini öğren. Sahih hadisi, çürük hadisi, zayıf hadisi öğreniyorsun. Efendim Kur'an-ı Kerim'in malalarını iyi anlamak istiyorum. Ne yapayım? Tecvid ilmini öğren. Peki hocam güzel bunu öğrenmek istiyorum. İlmi ahlakı, ilmi tasavvufu öğrensin şimdi için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 birbirinden kavrayamaz. Ben şimdi güzel uydurun hepsini saymaya kalksam bu kaç tane olur? Aşağı yukarı 500 küsur bir güzel suy eder. Bu 500 taneyi de buradan bir tek Allah'ın kulu baba iyi çıkamaz hatırında tutacak. Olay değil. Bunu yavaş yavaş yavaş yavaş sindire sindire öğren. Bütün bilgileri bir küçük çocuğun kafasına koymak isterseniz ne yapacaksınız? Teslerin de kafasını keserseniz, işine bilgiyi koyarsınız. Olmaz. E öyle olmadığına göre nasıl olacak? Küçükten başlayacaksın. İlkokulda biraz bir şey öğreteceksin. Orta okulda biraz bir şey öğreteceksin. Nesede bir şey öğreteceksin. Üniversitede iktisas dalını ayıracaksın. İktisas dalı olan de okutacaksın. O fakülteyi bitirdikten sonra belli bir anda doktora yaptıracaksın. Ooo hocam ömrünün yarısı geçti. E, geçer ya. E, dünyayı kazanmak için, dünya mesleğinde bir bilgi sahibi olmak için ömrünün yarısını veriyorsun da el üstümağa. Ahireti kazanmak için niye bu kadar cümlen davranıyorsun? Ahiret ebedi sahips. Sana Boğaz içinde Efendim iki buçuk milyarlık bir güzel bir yalıyı köşkü köşkü verecekler. Fransız devlerin, falanca paşanın yalısını verecekler. Boğaz içine sahile şu kadar cüce var. Arka tarafta yamaçta şu kadar güzel bahçesi var. Efendim havuzları da var. Bilmem düzenler de var, günler var, şeyler de var fedave verecekler sana, deme ya kocam, verilen hiç sana boğaz içinde bir yalıyı, bu kadar pahalı bir yalıyı, fedave verilen mi, vermezler. Allah-u Tanrı Hazretleri cennette bu yeryüzü kadar, bu gökler kadar yerleri verecek müminler. Sen boğaz içinde bir yalıyı vermek isteseler, o adama ömrün boyunca kum köle yönelik edersin, Görsün ki ben kum köle olayım, çocuklarım rahat etsin, keşke sahip olsun dersin. Cenneti kazanmak için de insanın gayret etmesi lazım, çalışması lazım. O halde bu güzel buyları öğrenmek için de madem dünya tahsili ilkokul 5 sene, ortaokulu 3 daha, 8 lise 3 daha, 11 üniversite 4 daha, 15 iltisas 4 daha, 1920 Bir Amerika'da iltisas bilmem efendim 25 e, zaten e, 7 yaşında okula gitmişti 25 artı 7 32-33 yaşında 2 sene askerlik 35 bu adamın genişliği gitti elde yani bir şey elde edeceğim derken genişliği gitti bu huyları da insanın hiç olmazsa öğrenmesi lazım yavaştan, yavaştan. onun için peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinin içinde 3 tane 5 tane çirkin uyu gösterir bak bunlar kötü huyudur bunları yapmayın der onları hazmeder öğrenirsen tamam tahsilin bir devresi Tamam olmuş olur. Ondan sonra bir başka hadis-i şerif gelir, onu öğrenmesin, o tamam olur. Sonra da bundan gelir ki, kamil Müslüman olursun, olgun Müslüman olursun, salih bir insan olursun. Mesela biz Allah lütfetse de, Allah'ın hakikaten %100 saf salih kuludur diye, hani %100 yüm diyoruz ya, tam da kumaşı beğeniyoruz %100 diye, biz %100 saf Allah'ın salih kulu olsak, bizim kazancımızın haddi hesabı yok. Neden? Dünya üzerindeki bütün Müslümanlar -selamu ''Ve selamu aleyhla ve alâ ibadillah ishalin'' demiyor mu hep tehliyatlarla? Hepsi bize doğayı çıkarsın. Onun duasının içine hepimiz gireceğiz. Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anh'ın anh, anh, peygamber efendimizden ıı, rivayet ettiğine göre böyle. Biz hakiki saadet kul olu dersek oho o zaman bize fabrikalardan devamlı gelir gelecek demek ki cevap fabrikalarından her Müslümanın duası bize böyle çaldır, çaldır, çaldır, çaldır bizim dörümüzde deryamızı atacak, bizim havuz değil derya olacak şeyimiz cevaplarımız salih kul olabilecek. onun için Allah bize şu ömrümüz içinde kemalatı kazanmayı, ahlakı elde etmeyi, hakikaten olgun kul olmayı, salih kul olmayı nasip etsin 50 yıl geçiyor 60 yıl geçiyor ihtiyarlayabiliyor insan, huyları kendisiyle kalıyor yani can çıkmayınca bu çıkmaz işler dedelerimiz bakmışlar ki iş zor yani yaka sığırtmışlar bu işten can çıkmayınca huy çıkmaz 40 yıldır filanca falanca olmaz değişmez filan diyor olur ama olur ama zorluğunu ifade ediyor bu olmasaydı tavsiye edilmezdi olmasaydı en öldürmezdi ahlakın tedbiri terbiyesi yeri mümkün müdür el cevap mümkündür neden? Mümkün olmasaydı Allah emretmezdi, abes, abes şeyi emretmezdi, ahlakınızı düzeltin demezdi Peygamber Efendimiz. Düzelir ama zor bizim, kolay değil. İnsanın profesör olması kolay değil, insanın mütehassıs olması kolay değil. İnsanın herkesin kapısında kuyruğa girdiği bir efendim, doktor olması kolay değil. Veyahut yüksek bir olması kolay değil. Şubeler ayda efendim milyonlara kazanması kolay değil. Bu öyle senelerin birikimi oluyor. İşte burada da bazı kötü huyları göreceğiz. Bakalım, bu kötü huyları aklınızda tutun nelerdir? Yani tasavvufu öğrenmeye başlıyoruz değil mi? Hadislerde böyle öğreneceğiz, öğreneceğiz, tasavvuf ehli olacağız, güzel huy sahibi olacağız. Tasavvuf ne demektir? Güzel huya sahip olmak, onu insanın içinde sinirmesi demektir. Tasavvuf, tasavvuf merasim demek değildir, tasavvuf şekil demek değildir, öz demektir. Onun için eski büyüllerden bir tanesi güzel söylemiş. Efendim, tasavvuf olaydı tac hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a. 30, 40, 3 aşağı 5 yukarı, para verirdik, sayardık, alırdık biz de bir tane hırkayı, sırtımıza geçirirdik. İşte bu kolancay tarikatın hırkasıdır. Efendim sırtımıza, bir de koca kavuk, şöyle alımlı çalımlı, tamam, oldu, bir bilmem, olmaz. Açla hırka ile değil bu. Neyle? Huyum güzelleşmesi. Onun için Allah cümlemize bu usta bir versin, bir şey versin. Kibar insan olalım, tatlı dilde olalım, iyi insan olalım. Bir yerden çıktığımız zaman arkasın, arkamızdan ya ne iyi insan desinler. Bir yere gittiğimiz zaman yüz buruşturmasınlar. Herkes bizden yakas çıkmasın, komşularımız iddia demesin. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Ne kendi eylebi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, beyazın etli kubur. Öyle demişler birisi için. Kendisi de rahat etmemiş ömründe, zaten bir çirkin huydu insan kendisi de rahat etmesi. Her gün kavga ile Şimdi biz havaalanından geliyoruz, yolda bir minibüs önde, arkasında bir taksi. Minibüs taksinin yanından geçti, değmedi ama, diyecek gibi oldu, atıştılar. Yani çok yakından geçti diye.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 Efendim, bir zıpladı ötekisinin üstüne, bir yurduk savurdu, öteki sonra bir tekme savurdu. E, biz yürüdük, gitme yapalım evimizde namazımız kaçacak falan diye koştuk geldik. Biz yolu rahat bitirdik geldik, onlar orada belki kanlarını siliyorlar, belki o suratını oluşturuyor, belki dizini tutuyor. Yani, oynuyorsan kendisi rahat etmez. Biz o yoldan geçtik, geldik evimizde, efendim, namazımızı kıldık, istirahatı çekildik, o kötü yürüydü. Mesela orada karakolda, polise ifade veriyor artık, kendisi de rahat etmez insan. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, etrafta rahat ettirmez, etrafta ondan rahatsız olur. Öldü, her herkes Allah rahmet etsin demektir, <gülüyor> yıkıldı bitti be, kurtulduk. Dayansın emri kubur, yani kabir ahalisi onlara bir komşu geldi, bir berbat mı berbat. Bunlar artık işlerimi sıksınlar, dayasınlar. E kabirdeki arkadaşın komşuya zararı olur mu? Olur kardeşler. Bir kabirde azap gören bir insanın azabından, sevinden öteki çevredeki kabirdekiler rahatsız mu? Rahatsız olurlar. Ona melekler azap ettikçe ötekilerlere Sesi gider, sedası gider, seni gider, rahatsız olurlar. Onun için Allah kabirde de iyi kontrol nasip etsinler. Kötüleri yani seçmeli insan. Şimdi, gülüyorum bu adamlara. Ya. Ne devirler geçmiş şu mevhette, asri mezarlık. Ya adam önlük gitmiş, bunun asriliğini kaldır, kravat mı taktıracaksın adam. Asri mezarlık, bu nedir, bu nedir, düşündüm, düşündüm. Anladım, Belki siz daha düşünmediniz, anlamadınız, ben anladım. Asri mezarlık şu.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 Oğlan Müslümanlara oluyor. Hristiyan azalt gördükçe şey de canı yanacak. Ama kabirlere de dikkat edelim. Yani kimin nereye gömüleceğine dikkat edelim. Hiç çıkarttılar asrilik başlarında kararlasın. Böyle asrilik mi olur? Yani adama iyilik mi yapıyorsun, kötülük mü yapıyorsun? Sen onu şöyle dördün arasında şey arasında der yap.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 Kederin taş kömürü yaptığınız zaman sobada böyle birbirine yapışıyor da böyle ıı, sert bir demir edimiler, soba sayesinde yukarıdan küçük kırarlar vurulan ki soba nefes almasın diye böyle kömür gibi birbirine kaymayacak insan cehennemde yana yana. Yani müminin cehenneme giren olacak mı olacak kötü huylundan? günahında kabahatinden dolayı, dolayı gireni olacak. Yanacak, yanacak, yanacak, yanacak, yanacak. Cezasını çekecek, ondan sonra cennete girecek. Çünkü ''Men la ilahe illallah ve helal cennet'' İnsan, ''la ilahe illallah'' dedi mi? O cennete girecek. Hatta diyeceklermiş ki, ehlilâd ve urza yani kutlara kapan insanlar, cehennemde o Müslümanlara azap veren, o günah Müslümanlara, senin diyeceklermiş, yani bizden farkımız yok, bak siz de cehennemde yanıyorsunuz, biz de yanıyoruz. Ya siz müslümansınız, cehennemde yanıyorsunuz. <gülüyor> Allah-u Teala Hazretleri kazak edecekmiş onların o sözü. O ehli laf uzaya, lafta uzaya tapanlara kazak edecekmiş. O müminleri cehennemden çıkartıp, hayat nehrinde yıkayıp, yeniden hayat verecekmiş. Onlar da böyle yağmur yağdıktan sonra topraktan otların bittiği gibi yeniden o kömürleşmiş vücutların içinden tekrar biteceklermiş. Ondan sonra e, cennete girecekler. Ve bunlar cennete girecekler. <gülüyor> bunlar cennete zaman kendilerine cehennemden sonradan gelmeyen oldukları için bunlara cehennemiler denilecekmiş. Cehennemi. Yani bunlar kim? Bunlar ziyare cehennemde bir yandılar yandılar da buraya geldiler diye. Onlar da bu sözden de rahatsız olacaklarmış bu lakaptan Hani kör Ali Ali desen, Sağır Mehmet desen, Topal Ahmet desen nasıl rahatsız olur, nasılsın kör kadı desen bile kızarmış kadı efendim. Yani kör ama kızarmış ya. Bunlar da cehennemden geldiler ama üzüleceklermiş, cehennemden üzülmek olmadığı için Allah o içine kalkışacakmış onlardan. Demek ki cezasını çektikten sonra imanı varsa geçer ama o cezasını çekmeyi de biraz anlatayım muhtemem kardeşlerim. Evhaden cennete girecekmiş diye insan gevşek olmasın diye anlatmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki cennete düş, cehenneme düşmemeye çalışın. Cehenneme düşmemeye çalışın. Neden? Çünkü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 bu dünyanın değil ahiretin seksen senesi. Ahiretin seksen senesi ne demek? Ahiretin bir günü bu dünyanın yılıyla bin yıl gibi olacak. Ahiretin bir günü. Demek ki ahiretin bir yılı dünyanın üç altmış bin yıl kadar olacak. Dünyanın üç küsür veya beş küsür neyse seksen yılı yani en aşağı iki yüz elli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 o kadar fena. Bir de cehennemin kötülüğünü başka bir yerden anlatmaya çalışayım size. Bu hatırınızda kalsın bir. Bir de ikincisinden anlatayım. Eğer cehennemde, cehennem ehlinin yedirilen zakkumdan bir damlası şu dünyanın denizlerine damlasaydı bir tek damla onlar yiyorlar. Sabah, akşam yiyorlar. O, yedirtiliyor yani onların ceza olarak. Bir damlası dünya denizlerine Damlatılsaydı bütün denizlerin sularına acılaştırırdı diyor, zehir yapardı bir Peygamber Efendimiz. Yani sabah akşam gıdası bu olanı düşünün. Sonra, لَا يُخْطَعَ ve la وَلَا يُخَصَّفَ عَلْهُمُ الْعَذَابِ Cehennemde ölmek de yok. Ölse, kurtuluş olacak, ölmek yok. Ölmek yok, cezayı çeksinler diye. Derileri yanıp çak kırılma anadıcık, çölde yanıp kömür oldum Allah derilerini taziletcicik ki yeniden yansın azabıcaksın. Onun için cehennem Allah'ın azap yeri olduğunda cehenneme düşmemeye çalışma her Müslümanın ana gayesi olmalı. Cennet Allah'ın sefa yurdu olduğu için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 Efendim nazar, keskin nazar edip, götürüp pazar yapmanız, Yunus Emre'nin dediği gibi, yani iyi insan olmaya çalışmalıyız. Şimdi neymiş? Cennete girmeyecek. Yani girip de cehennemde uy uy yanıp, ondan sonra girebilir imanı varsa. İmanı yoksa hiç girmez. Mennan. Mennan ne demek? Başa kakıcı demek. Yaptığı iyi iyi, başa kakan insan. Bu ruhu yedilmiştir. Ben sana şunu vermedim mi, ben sana şu iyiliği yapmadım mı, şu şöyle değil mi, ah al şu ekmeği de ye, ah şunu da ver, al, bilmem ne filan. Yani bir iyilik yapıyor güya ama yaptığı iyiliği başa kaka kaka yapıyor fakirlere, yani burnundan getiriyor. Yani almazdım ya senden şu hayrı, Niçin ne ağlıyor? Evde çoğu çocuk çürük ağlıyorlar, ağlıyorlar. Senin kahveni çekip alacağım tarzında. Yani gönlünü hoş ederek değil de katıre illallah dedirterek böyle hayrı yapan kimse memnun derler buna. Yani sarakasını paşa kaka kaka veriyor. Efendim minnet ediyor. Efendim şey yaptırıyor. Efendim e karşı tarafa illallah dedirtiyor. İşte bu gelmeyecek. Bunun müşrek tarafı nedir? Nasıl olmamız lazım? Peygamber Efendimiz'in hadislerinden anladığımıza göre sadakayı sessiz sedasız vermeyeceksin. Kimseye buyurmadan, kibar bir tarzda vereceksin. Kalp kırmayacak bir tarzda vereceksin. Gönü gitmeyecek bir tarzda vereceksin. Birisi birisinden hayır yapmak istemiş. Bizim bu Edebiyatçılardan birisi çokça fakirmiş, evlenmemiş, evi perişan, sendisi perişan. Mehmet Akif siyarete gidermiş arada, akses alınmış orada namaz kuracak. Ona bir havlu çıkartılmış peker odasında, silmeyeceğim filan dermiş Mehmet Akif. Demiş yani şu an Ya sil, yok silmeyeceğim. Ya sil filan, yok demiş silmem elim kirlenir demiş. Yani. E, havlu e, e, el kurulamak bir temiz olur o kadar kirli bir demek ki zavallı şey. yani havlu yok demiş, silmem elin de demiş sonunda, yani az fazla ısrar diyeceğim, şimdi bu arif bir insan, bebe e, edebiyatçı birisi buna yardım etmek istiyor ama korkuyor da, kalbini kırmakta eline bir altın lira almış peşinden gitmiş, efendim demiş, yerde altın buldum galiba siz düşündünüz, buyurun demiş arkasından, öyle vermiş eline. O altını almış, onun yüzüne bir bakmış, bir altına bakmış, bir onun yüzüne atmış. demiş, bu düşen para değil, demiş, sizin kalbiniz demiş. Yani anlamış onun şeyinin e, kibarlığını, bu sizin altın gibi kalbiniz istemiş yani. Kibar bir tanesi vermedi insan, yani söylerken, yaparken, <gülüyor> böyle yumuşak bir tarzda şey yapmalı. Fakiri bekletmemeli kapısında. İllallah edirtmemeli. Öyle vermeli. Başa kalkmamalı. İkincisi kötü bu hadis-i şerifte zikredilen akun. Ak ana ve babasına asi olan demek. Yani evladın anne ve babasına illallah dediklerini, yaparsızlık direni, söz dilemeyeni, fasi gelenine a'ak derler. kul valideyni anne ve babaya böyle evlatlık yapmamak, ters davranmak manasına geliyor. Sonra e, efendisine de öyle muamele yapmaya da hukuk derler. Yani köle ise. Tabi şimdi köle hiç yok kalmadığına göre biz e, o anne ve babaya Efendim, asi olan evlatların sıfatıdır bu. Onu söyleyelim. Muhterem kardeşlerim, bir insanın anne ve babası sağ ise yaşıyor, yetişmiş yani, küçükken ölmemiş, yetimi büyümemiş. Annesi babası sağ. O adam cenneti kazanamamışsa, çok yazıklar olsun. Bol yerde sürtsün. diyor Peygamber Efendimiz. Razimeh entüracibir. Yani o adamın burnu yerde sürünsün ki, ana veya babasının birisine yetişti de cenneti kazanamadı. Demek ki anne ve babasına hizmet edecek insan, elini öpecek, ayağını öpecek, atı saldığı zaman havlu tutacak, ayağını kurulayacak, efendim hizmet edecek, paltasını tutacak, kahvesini bir şey çekti, efendim, e, hediyesini alacak, ille onun böyle duasını kazanıp cenneti kazanacak. Kazanamazsa burnu yerden söktürmüş. Ne kabiliyetsiz adammış. Elini alıp fırsat geçmiş de değerlendirememiş. Kale önünde, top önünde gol yazamamış.